Hacı Hasan Efendi kudüs esir ruhu Hazretlerinin kendi sesinden karemdardan sohbetler başlıyor. Ali kainat Muhammed Mustafa, Allahu Teala Alihi ve Sellemeden ruh tabellerine enine ashabına. Bütün peygamberi zam, bütün evliya-i kiram, bütün piran-i zam, annelerimiz, babalarımız, akrabah-i teâlâ, o başında kalanlar, halk yıksan olanlar, bir fatihaya muhteş olanlar, bütün mü'minatın ruhu için rıza billahi teâlâ. Tatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim'i <gülüyor> bismillahirrahmanirrahim. Ya eyhellezina amenu ve kunu'l-sadiqin. Sadqa allahul Ya Rabbi okuyana da dinleyenlere de ve o memlekete varınca orada dinleyenlerden de Allah cünbe bizden razı olsun. Amin. Hatice-i Allah'ımız Estağfirullah, Bismillah, Ya eyyühellezine amenü. Ey şerefi imanla şeref ya bulan kullarım. iman rütbesini omuzuna diken kullarım, kalbine diken kullarım. Allah'ımız Ya eyyühellezine amenü buyuruyor. Bir de müminlere Ya eyyühellezine amenü. iman edenlere. O şerefi veriyor, ya Nuh, ya Musa, ya İsa hepsine böyle hitap ediyor da peygamberimize ya eyyühe nebiyyü diye hitap ediyor. Müminlere bak ya eyyühellezine amenû ey şerefi imanla şeref yav olan kullarım diye hitap buyuruyor. İttaullah, Allah'tan korkun, Allah'tan korkanlar Allah'ın rızasını bulanlar, Allah'tan korkanlar Allah'ın cennet ve cemalini görenler, Allah'tan korkanlar her kötülüklerden kurtulanlar. Öyle korkun ki diyor, iki aslan arasında bir dilkinin nasıl korktuğu gibi, Allah'tan üyle korkun ama, Beynel halfi ve ricada olun. Halfi ile rica olun. Bir tecik kişi cehenneme gidecek deseler, O kadar korkuyor ki, acaba der miyim ola ya Rabbi diye. Günahları var çünkü Allah korkuruyor kendini. Öyle ümit geliyor ki bir decik kişi cennete girecek olsa herhalde benim Allah'ın rahmeti bol. Efendim تَقْنَتْهُ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَعْفِرُ ذُنُوْبَ جَمِعَ duyuyor, emin diyor. Böyle hem bir kişi girecek cennete benim herhalde diyecek. İn ki cidden ne meğdivecek bir sever benim herhalde diye büyük de korkacak ve inen korku ve reca çok insanı kırma döttün mü itta'illa cana nefis ve inen korku ve reca dedim ve kırma kesilir. İtta'illa Allah'tan kork ya nefis. Ve inen korku ve reca. Reca ile hırf ol derin mi, hızla kesiliverir. Bir de şu dünayın dibine bakınca şu beyazlığı görünce kesilir. Adem aleyhisselam cennetten çıkınca her yeri simsiyah oldu da yalnız e, Allah'a bir kavulde 200 sene, bir kavulde 300 sene ağlayı ağlayı eyyami beyba 13. 14. 15. ayın günlerini tutar. Yani o günleri oruç tuttuğundan vücudum beyaz oldu. Bu beyazlık cennetten geldiğinden oraya baktım mı orada keder mevdiymiş bu makamların. Her yer böyle dün beyaz kasımda varam bir hastanın bahankı belki azandı. Ölmeye yani yakın. Ol, Allah'ı Allah imanla gömbürsün, rızasını buldursun. İsnek gelir de böyle, haa, peygamberimiz ismimiz... ...diyorsan, derhal kesin. Yani tecrübe olan şeyler bunlar. Tecrübeli bazı şeyler daha söyleyen, bir tecik kedinin... sırtını sığamıştı peygamberimiz, kavağın başından aslan bir kedi... Sırt üstüne düşmez, ayağının üstüne düşer. Onun elinin geldiğinde Allah yere geldirmez yavrum. Her yerden bir sınadık, her şeyde muvaffa olduk biiznillahi teala. Onun için Allah'ımız ithafullah. Allah'tan korkun da, korktuklarımızdan emin olun da cennet ve cemağını bulun inşallah. Allah'ım sefnize buldursun, yüzünüzü öküldürsün inşallah örgene ve künü olum as sadıklarla beraber olun. Onu başta ben edeyim. Saliha lazım olan şartlar ne? Haydi salih olduk. Buraya bir efendi geldi, oturduk şuraya. Şu oda dolu, bu oda dolu, salın dolu, oraya bütün ihvan doldu. Şöyle baktılar, dedi ki burada Kazip olan kimse yok, hep salih kimseler bunlar. Şahit oldu, adam Cahyalı'nın boynu fıkık yavrularını, düvelinin boynu fıkık yavrularını görünce bunların hepsi salih Tabi Tabikata girenler hep salih. Yalnız saliha lazım olan şartlar var, şartlar. Şart olma önce, meşrut olmaz. Abdest namaz kılınmaz. Onun için şart evvel gelir. Birincisi devam ruhu. Abdestte devam etmek. Birisi bozuldu mu? Emel Efendi'ye ben abdestin birini eklemek oraya yeniden abdest almak. Bu topraklar diyor ya biçili kati niye ayağın yalnayak geziyor böyle diyor. Bu yeni ayağınızın altına düşeyen benim. Şu efendinin evine gelince düşemelerinin üstünü dıştan giyip geldiğin ayakkabıyla çılınanmıyor da Allah'ın düşerdiği ayakkabıyla yürünür mü? diye öyle Nereye? daha içini söyle hep nur görüyorum da nurun üzerine ayakkabıyla basamıyorum. Bütün nur oluyor, yeryüzleri bana diyor. Huzurlu gezerim kardeşim. Bu topraklardan, nice şehitlerini verdik de öyle geldik bu toprağa. Bilgiler elimizden Allah istiyorlar. Allah muratlarını iyildirmesin. Kuffari hafisari gahhar ismiyle Allah kahretsin. Onun için, bişrik hafi kuddüse sirrahul aziz, Bağdat'taydı, Bağda'da gelen, bütün pazara gelen e, atlarıyla, katırlarıyla, beygirleriyle, hayvanlarıyla gelen bir tecik e, bizim tarihlerde, dış tarihlerde de yazdıyor. Teskiret-ül Evliya'dan konuşuyorum şimdi. Onun için e, hiçbir hayvan gübre yapmazmış Bağda'da, ayağına bulaşmasın diye. Fişir-i Hâfi Hazretlerinin değil, Allah şefaklığına nail ya Rabbim? Bütün hayvanların arkası da tutulmuş, hiç birisi gübre yapmaz. Şunu böyle sula tanıyım, baza olsunlar. Ondan sonra birisi, birisi elma satar ama giri at veresiniz, gübre yapmış, ağlamaya başlamış. Ağlayınca başına birikmişler, ne alıyorsun arkadaşım? İşte kâfi vefat etti. görmüyor musun, hayvanım gübre yaptı diye. Ağlamaya başlayınca koşmuşlar, gitmişler, varmışlar ki, anne, efendimiz neydi? Efendiniz on dakika evvel rahmatı rahmana kavuştu Allah'a. Rahmatına kavuştu vefat etti demiş. yani güldü arkalara tutulurmuş. Abdestsiz gezilir mi kardeşim? Abdest silahı, silaha düşman yaklaşamaz. Üstazımız abdestten evveli tahharat lazım. Tehri temiz olmak lazım. Hicaz'da abdestimiz hep tavaletlerde sabun var, sabun. Büyük daharatınız bir kısabınıla bir yaz hiç kimsenin sürmediği bizlerle kurutur böyle. Acele bakıyoruz diyor Efendimiz Gayseri ulemalarının içinde konuşurken bir cama su koysan şöyle ağzı üstüne koysan buraya su sızar. Şuraya da koysan sızar, üçüncü de anca kesilir. Şişedeki olan su bu. Etten gelen su birden kesilir mi kalkıp abdest alıyorum? Bizim orada Adana'da dedi. bir köyün imamına sen abdestsiz namaz kıldırıyorsun bize demiş gençler. Ne Hemen su yoluna oturuyorum. Ne yıkama var, ne bir şey var. Şafii geliyor, Maliki geliyor, Hanbeli geliyor, Hanifi geliyor. Ne onlara göre abdest alman sen suyla tağrat etmen, ondan sonra o aletin dörtte birisi ulaşacak olursa hiç abdest olmaz, kıldığı namaz olmaz. Hem de uyku halinde sızıntı kesilmez. Üstazımız bunu böyle buyurdu, yani büyük ulemaların içinde. Ondan sonra hakikaten de tecrübe ettiydik. Tam taharet edip şey ettikten sonra, Efendimizin e, vaazından sonra tecrübe ettiydik. Sızıntı geliyor, yine su damlayıyor. Kardeşim dikkat edelim Allah aşkına. Abdestle huzurla alalım, namazı huzurla kılalım. Abdestsiz gezmeyelim inşallah. devam vudu. Birincisi saliha lazım olan şartın birisi. İki, hilaf söylememek. Sözüne hilaf söz kalmamak. Münafığın alamati olur o zaman Allah korusun. İki, kıybet etmemek, el-kıybetü eşeddüm zina, kıybet zinadan eşed. Ne yapayım efendim? Ne yapayım? Hadis-i Şerif böyle diyor. Birisi camide böyle toplarken Hasan-ı Basr-ı Kutbise Aziz Efendimiz, şu zat camide elini açmasa daha iyi çünkü camide Allah'a açılır el. Dışarıda toplasaydı bunlar iyiydi. Yiyince gece onu kızartmışlar ve buna getirmişler. Yiyeceksin Buna kıybet ettim. Galben oldu. Sen salihlerdansın. Senin galben de kıybetin kıybet yazılıyor. Yapma bunu dedi. Kıybet et, ettin o adamı. Onu korkuyla koyandım ağladım diyor. O adamı aradım diyor. Aradı mıdır, Ekmek sokumunu eline almış düküntü kere otlarını çeşmenin orada toplayıp toplayıp ekmeğinin içine koyuyor diyor. Görünce kopuştum gelme gelme camide kıymet ettin. Beni kızarttılar önüne verdiler. Şimdi mi aittin dedi kayboluyordu. Bir hüma koşmuş mermeri dedi. ettin dedi. Tövbe olsun bir daha kimseye kalben de böyle... Kıybet etmemeye tövbe olsun. Dilinen kıybet, yani huzur, ile var ya bu defter benim değil. Deyince senin değil de kimin falan alanı kıybet ettin de onun günahları hep senin defterine geçti. Senin sevabın da onun defterine geçti. Bu defter benim değil ya Rabbi diyen, Oğlum sen mazlum mazlum köşemde otururum da iyi kıymet ilerdi seni Onun sevabını sıkına geçti de onun için. Onu, insan sevmediği insana 5 lirasını, 10 lirasını, 100 lirasını, 1000 lirasını vermez. Sevmediğin adamı kıymet ediyorum, sevabımı ona veriyorum. Kıybet bana adet ustaydı, anamı kıymet ilerdim de sevabımı anama verirdim diyor. Saatim biri de uzun bunlar. Çünkü binlerce bundan namaz veriyor biz. Onu için şimdilik bu kadar. Nasıl nasıl göstereyim göstereyim geleyim inşallah. Ha namazın vaktiyle eda etmek uzun. Namazlarımızı burada etrafında da kardeşlerim var, yavrularım var. Yaşım çok geçti, onların benim çocuğum yerinde olduğundan yavrularım diyorum. Kuzularım var, hele Mehmet'im var, Mehmet Emin'im var, Havuz'um var. O Develi'den kardeşlerimiz var, Yahya'da birçok kardeşlerimiz vardı. Onlarla yuttuk sohbeti, onları gönderdik, bunlarla çalışıyoruz şimdi. Vaktında namazı kılmak, üç amel... En eftal amel üç amel. Birisi kafirle savaş, kafirle harp etmek en eftal amel. İkincisi anaya, babaya ikram etmek, hizmet etmek, gümürlerini almak en büyük amel. Üçüncüsü, üçüncüsü vaktinde kılınan namaz en eftal. Bu eftal amelleri bırakmayalım inşallah. Yani hiddetli hiddetli konuştuğum takriben üç metre var e, e, şey bana teyit de oraya sesim varsın da Mehmet Cezim maksim gitmesin diye bağırıyorum. bir kazaya kalmış namazı koruncu kaza etmek. Kaza edeceksin de bir de tövbe edeceksin. Namaz geçirdiğine tövbe edeceksin. Çünkü kabul olmalık namaz olursa, hukup sene, Allah azar edecek hukup sene, ruhul beyandan aldık, seksen kere bin sene, seksen kere bin sene. Akınus salata ve atuz zekata, akınus salata ve atuz zekata, seksen üç yılda Allah'ımız böyle buyuruyor. Ne kadar tembih ettiğine bak, oruçta üç beş ayet, efendim, haçta üç beş ayet, hatçıyla şeyine namazla zekette seksen üç ayette sarahatan, yüzlerce ayette de sarahatla işaretle namaz bu kadar tembih edilmiş. Aman beyim misafirimiz geliyor. Haber gönderiyor otobosla Kayseri'den, e, evde efendim e, filan bir kahvemiz yokmuş. Bir kahve bulup gelme, bir daha yalvarıyor, bir anladım yahut Yüz daha oldu belki, on olmuş ya yüzlerce. Adamlar bunun imtihan ettiler de vaaz verdiler bize. Yani Divelli Abdullah Efendi dedi ki, nasıl Yahya'lı hep selemleri var efendime. Hepsinin evine girdin girdin de ben Adana'ya ol Abdullah Efendi'ye gidiyorum dedin de selam gönderdi herkes bana dedi. Buna kestetten kinaye diller. Yani tecrübeye alıp durma imtihan olup geliyorsan dedi zaten. Yazıyor bir şey ki. Kestetten kinaye diller. Allah'ımız bu kadar tembih ediyor namaz hakkında. Allah namazı geçirenlerden ne kurban oldu Allah, kimse namazı geçiremezmiş ki. Namaz kendine geçirirmiş. Hattının karı namazı geçirmek? ama onu geçirirmiş kurban ol bana diye. Ya kazaya kalmış namazını, orucunu kaza etmek lazım. Üstazımız daha ona ders verirken... Evvel kaza namazını künde bir günlük yap, künde bir günlük yap. Oruçta kebaretin varsa tut, kazan varsa tut, şiriyi at, kenel gibi bir kelle, davanı, e, bodrumu on dörtlük devirleriyle neyle, öyle dondur ki cimont'a on um, dörtte bir kap içerisine, ee, dört bir de biri de içimota olsun. Üle dom ki üstüne kaç kat yaparsan tarikattan sonra şeriattan sonra tarikatta yap, hakikatte yap, maneviyatte yap. Ne yaparsan yapmışsın. Olur bu yoksa şeriat'sız olmaz, şeriat'sız tarik olmaz. Cahil sofu dinin bilmez. Belki camiye de gelmez. Bu kavimden kaçmak lazım. Ee, altın kalem ile yazsın bunu yazan kendi düşer ilim için kuyu kazan şeriattır cümle işlerin başı şeriatsız tarikat şeytan işi tarikat ehlinde yoksa şeriat anın şeyfi şeytandır oldu mutlak söz altındır kelam inci Hemen derceyle derceyle ev bant hemen derceyle derceyle karasıya koyup satma yeri geldikçe harçeyle. Yeri geldi mi kop koy bantı da yerinde şeyle yok yerine götürme bandım ne? Ondan sonra devam ediyoruz. Üstazımız bu yoldur. Tarikat yolu demir yolu gibi. Bir tarafında bir ray demiri, bir tarafında bir ray demiri. Sen de ona göre ölçülü vakfunu hazırlayacaksın. Tam o demire denk gelecek. Yetersen girer mi? Gitmez. 10 kişiyle gitsen bir yere varır, bacık oldu mu girer, lakır lakır lakır lakır, işte sana geriye gelir. Ümün de bir erkek mutlu cihan ister. Ona bakılmak ister. Ona dağılana dağılmak ister, ona dağılana dağılmak ister, en sona dağılana dağılmak ister, hemen güp mı? Takır, takır takır takır ta arkası güp güp güp emmeveden levvameye mevvameden mühimeye mühimeden mutmainneye, mutmayneden razıyeye razıyeden berziye berziyeden safiyeye fetfoli iti adi zatkudi cenneti buralarda on dene bat dolduracak kadar sözler var ne yapıyimiz birini çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de emnaretin biz buyuruyor La uksümü biyümün kıyameti ve la uksümü bi nefsile uama buyuruyor. Estağfirullah bismillah bismillah bismillah. Fehem her pucurah ve takvah buyuruyor. Estağfirullah bismillah ya eyetün nefsul mutmaine, irzeye ila Rabbi kı raziyatın mardiye. Fat huli fi Onlara gider müler izahat yapardır. Lakin fat buna kafir değil. Onun için geçiyorum burayı ben. Demek efendim kazamızı yapacağız. Şeriat demirinden biri ki ray demirini kaldıracağızsan yani o tarafa dövülür gelir. Allah şeriat'tan ayırmasın. Amin ya muayin bi hurmatu taha ve ya Tarikatta bir rayı demiri. Et tarikati vel haqiqat hadumanu şeriatı. Şeriata hizmetçi o da ikinci rayı demir. Sünnettir. Ma asaballahu şey'en hadisi kudüsüyle cebeli sevirde o mayeyi tarikatı nakşibendiyeyi Cibril'i emin getirdi ve Hz. Muhammed'in kalbine sabbetti, yasıktık, benden yalala dön dizini dizime daya bir teveccüh buyurunca, o da e, maye-i tarikatın onun kalbine nahş oldu. Ya Hz. Tarikat'ın nereden geliyor efendim? O da Hz. Ali radıyallahu anh efendimiz, Allah şefaatına ne ayırsın cümlesinin, Peygamberimizin yatağında beklediği için öyle düşmanlar çevirmişti orayı. Orada bekleri için de Cehri Tarik'ı da Rabbim olan mutfetti Peygamberimiz senin Cehri Tarik. kadriyle ile Nakşi böyle ikiye ayrıldı. Çok talikatlar var ya Nakşi, Kadri diye. Onlar da şubelendi, Cüneydi-Bagdadi'den şubelendi. İmam-ı Rabbani, Müceddi El-Fisani, Ahmad-ı Fadiq-ı Sirhindi, Muddisesi Ravur Aziz Efendimiz'den şubelendi. Nakşı tarihi Halidiyye tarihi derler, Nakşı'dan sonra, Abdullah-ı Dehlevi'den sonra. Lan Mevlana hâl-i ziyah-i dinil Bağdadi'den şubelendi. Değil şuba güneşin burcu gibi bak oradan oraya doğdu, gitti gitti şimdi geriye geliyor. Bunlar hep güneşin burcu gibi. Üstadımız dedi, rabıtadan fayda ne var? Diyorsunuz ama dedi, bir perde sizi elimize alın. Böyle güneşe tutun şuraya da kağıt, Kirpistin nasıl yanıyor, parpar. Par. Yanır mı oğlum Fatih? Yanır oğlum böyle. Bir Evliyaullah'ın perdevsiz kalbini, kalbine yaklaştırın da oradaki hırsı, damağı, pokulu, adavatı, keni, buzu, riyayı, sümayı, hızıdı, hasetliği, riyayı yakıp e, temizlemez mi? Zikrullah, şifa, ulkudut değil mi? Kalben zikir kalbi kalbi şifaya kavuşturmaz mı? Bu emrazı batınıya tüm geçmez mi bir Bunu kendi dilimle söylemiyorum. Geleren veriyorlarsa oradan söylüyorum. Hiç pusula kalmayın. İlla evlanağımızdan bir de misal. Şeybanı rahi, Kutsesir Ruhul Aziz, Hursani kardeşlerim. Dört köşe yedi iklimli kardeşlerim. Kim dinlerse dinlesin. Allah rızası için bizim gibi çok günahkar ve usurlu bir kimsenin imanla ölmesine, rızayı, ilahiyeyi bulmasına dualarınızı rica, eder, rica, eder, rica ederim Allah cümlenizden razı olsun. Amin. Ya Hormat-ı Taha ve Yasin Dünderyüm Dünderyüm Diyom Şeybani Ra'i Rahi Hazretleri Biliyorsunuz Arapça okuyanlar Rahi değil çobana diller Çoban kum gelmiş cami Kemal'e namaz kılıyor Şeyban-ı Rahi Kudüs'e Sirrahul Aziz Demiş duvarımızı koyunlarımızı ne ettin Şoy yüzde dağın Şoy yüzünde göynük var Orada yayılıyorlar Cuma yıkalıp da uğracam. Ey kurt kuş, kurt mu koyunuz ya? Ben diyor onun etrafına üç tane cızık çizdim. Ta göbek cızıktan çıkam, ikinci cızıkta kalır gine. Kurt ne kuş ne gelemez. İkinci cızıktan çıksa üçüncü cızıktan gine çıkmaz, gine kurt kuş bir şey yiyemez. Ama millet bütün dağı almışlar. Kimisinin yüz koyunu var, kimisinin 75 beş var, kiminin elli var, kimisinin yirmi beş var, on koyunu olan da anlayaraktan geliyor. Yani bir çobanı küt türdüler, böyle ettiler mallarımızı. Hiç korkmayın, bir Ahmet amcanın deli koyunu var, ancak deli çıkar o cızıklardan. Deli olmayan çıkmaz, onu belki kurt yer, ondan başkasını yemez demiş. Açmışlar, tepeyi o koyun, çevrilir çevrilir. Yani Birisini ur diyemiş. gelin bakın, Ahmet Hanım mızkalı koyun mu der, mızkalı koyun demiş. Gördün mü, deli olan çıkar. Oğlum, deli olmazsanız o üç cızıktan çıkmak! Deliyin de onun üçün cızıktan dışarıya çıkıyor. Ne bu cızık ya şeyban? Şu Kur'an-ı Kerim cızığı, büyük cızık, Mevlamız cızdı bunu, Kur'an'dan çıkmadıktan sonra, şeytan nefis imanınızı alamaz, yiyemez demiş. Şu cızık Muhammed Mustafa'nın hadisi şerif sünnet cızıkları. Üçüncü cızık ne ya? şeyban rai cızık cızdıydı ya, birisi Kur'an-ı Kerim, Ayet-el Kürsi'yi oku okuyaraktan, onu cızmış. İkincisi de sünnetin seriyeyi cızmış. Üçüncüsü tasavvufu. Tasavvufu cızmış. Kim? Sıptığı ağzı. Ali Yermutazı Efendimiz. Burada durursanız hiçbir şey olmazsınız. Bak bir cızık var, ikinci cızık var. Siz üç cızığın içindesiniz. İmanla geçersiniz inşallah. Allah çıkarmasın bizi cızıklarımızdan. Ancak deli olan çıkar diyor, deli koyun çıkmış Kur'an-ı Kerim'den. Ray demirinin birisi, şeriat birisi de tarikat olduğuna göre, tarikattan da bir kaç demir alacak olursan sünnetten o tarafa tiren yıkılır Allah korusun. Daima kontrol halinde o demirler birbirine bağlanmış görmüyor mu? İstasyondan geçe geçe tarazıya, yayı geçmiş gelmiş görmüyor mu? devrimi tekrar ettirmem bize. Şeyhına teslimi külliyle teslim olmak altıncısı. Salihlara, salihlara lazım olan şartlardan altıncısı da şeyhına teslimi külliyle teslim olmak. Öyle teslim olmak ki uzun. Kasir önünde meyyit gibi teslim olmak. Gülüyü bu yana döndürür, o tarafa döndürür, dur yahuda diyemez, eline bir sarar, ta arkasına e, soyalı ile e, taharatını verir, elini alıp da bu koyamaz. Koyan zatlar oldu, ben de, e, evliya tezkilesinde gördüm ama kendisi koyabiliyor böyle etmiş, ruh getmiş ruhsuz ceset gibi teslim olmak lazım. Hasir yönünde meyhit gibi teslim olmak lazım. Gözümü yumunca ölüm tefekküründe ne kadar teslimsem, isem o hocanın eli vücuduma derdiğini duyardım diyor. Ölmedim ne diyor. Bu kadar derin ölüm tefekkürü yapardım. Öyle rabutay-ı şerif yapardım ki etrafıma bütün pirleri düzeldim. Ha, yerine gelen olmalı için bütün pirleri diyorum bak. Anla Kimsenin hakkında şöyle böyle diyemem ben, hiç konuşamam. Kimsenin aleyhinde olmadım elhamdülillah. Kimse de benim aleyhimde olmaz. Tecrübe geçirenlerin en yaşlısı benim 71 yaşına varmışım. Üstazımız Vefat edince mektubatı okusanız da canım, yüz kaçıncı mektubu olur? 130. 134. 134. da Üstaz'mıza Sami İvlad-ı Maneviyemiz diyerekten yazmış. Onunla taiflerini gördüm, nefif ispatını gördüm, murakabalarını gördüm. Estağfirullah, Bismillah, İnnallaha ye'burukum en tueddül ile ila ehliha deyi gününde yazılmış emaneti ehlime verdim deyi Üstadımız 12 sene, 15 sene sorun efendim, hep kez halifeler senin kutlu cihanın yerine geldiğini söylüyorlar, kalpler hep sana dönüyormuş, harabı tamıyor. Yok olmaz, olmaz, bu fakirli ayet değerli Ruhaniyete rapta ilerip bir defa ağzından duyurup duyurmadı kimseye yalnız Hasan Efendiye demiş ki, ben yap, ben yap, ben demiş işte bu alardan dağıldı. Yine de biz sorduk mu? Sizden birinin sordun mu? Hasan Efendiye o hususta danışın kendi dilinden demezdir. Ben layıkım bir yani o kadar titiz doğrandı ki bu hususta. Allahımız şefaatine e, nail etsin. O cüneydi Bağdadi gibidir. O Bayizid, Bastani gibidir. Tahallük bi ahlak ve bi ahlak Rasulullah Allah'ın ahlakıyla ahlaklanbildi. Muhammed Mustafa'nın ahlakıyla ahlak. <gülüyor> Allah şefaatine nail et ya Rabbi. Şimdi bizlerimiz zıfr zıfr dışarıya çıkıyor. Nabıta bana olacak sana olacak hiç olur mu böyle herkes e, ne oldu ya üstazımız Menemen'de e, şehiden hakikat mülkinin şehri Füyuzab Bahri'nin nehri içirdiler valla zehri şehittir benim efendim. İtaatı, emri, ferman, arar her deflere derman. Din yolunda oğlum kurban, verendir benim efendim dediği zaman. Üstazımız gitti, ne hep şaşkın oldular. Buradan itam Müdürü Hacı Abdullah Efendi, Hicaz'daki Atasayar'ın, Atasayar'ın babası, büyük halifeden birisiydi, ailesine. Yeniden 60 derece yüksek bir hanımdı. Beni yani evlatlığa kabul etti. Sekiz kişiyle şirket olduk. Onun şirketinde olduğum için Allah'ıma ümidi ederim ki onların yüzü gözü hürmetine bizi de affeder inşallah. Ona yazınca cevap veriyor şöyle. Rabıta edilecek kimse yok şimdi daha. Eriye Hacı Sultan'a İn Allah ya أمرüküm en تؤتت الإمدادات ila Aliye. Kızıl Ali selam ilan edecek, yeniler ilan edecek. Onu bekliyor üstadımız diyor. Ondan sonra Mustafa efendi kılıç kınından çıkmıştır. Füyuzat daha çok aldı diyor. Vücut kır kınadı. Ruh kınıcılı çıktı daha tez yetişir. Heyecanla can söyleyeyim Allah aşkına. Köylü bir alanım işte görüyorum, belli. Ana yani her bütün e, öyle konuşuyorum kaba saba usul var e, bakmamca ederim. Ondan sonra 12-15 sene sonra dedim ya kendi yine dimeli de illerdir. Allah şefaatine nail etsin. Ondan sonra efendim gidelim şefina teslimi kulliyle teslim olmak deyince tasir önünde meyyit gibi teslim olmayı dedik. Her bir nefeste, her bir nefeste hiç arası yok, şeyhına rabıta iddik. Kutbu cihan Hacı Es'adi elbili, kutise sirrahul aziz benim evlatlarımın semtine şeytan yaklaşamaz ki namazda vesvese versin ve ölürkene şeytan tesallüt etsin. Hiç yaklaşamaz. Ya da efendim filan filan'a da ders verildi de şu hali var, şu havalı var, tanga ile alakası var, yetim malı yiyor, veresini yarı yarıya veriyor, ailesinin veresini, Kur'an-ı Kerim-i gibi hakaret oluyor. Bunlar yok. Birincisi alttan kılın ucu kadar ayrılmayacak. Şeraiti bu. İkincisi... İkincisi, üstazına teslimi külli ile teslim olacak, üçüncüsü, üçüncüsü rabıtadan hiç hali olmayacak, o zilli manevi altında yaşayacak, rabıta oldun mu kalp zikirli olur. Demek kalbimizin zikretmediği rabıtasını. Evet ben rabıta yoktu ondan. Çünkü cezveyi iletmişsin. Hava gazına yatmıyor. Ne kadar dutsa yanmıyor. Yandı. Bir soru kutu yönü çakıveriyor. Bir kahve olur mu? Mi? üç dakikada cilt cilt cilt cilt atmaya başlar diyor. Efendimiz bunu tarif etti. Yani alevi emir kalp ruh Sır, hafif, akva, ah, televizyon olsa şimdi video gösterirdim böyle kalbime koyayım, ruhuma koyayım, sırrıma koyayım, hafıma koyayım, akvama koyayım. Onlar cip cip cip cip atan o noktalar zayıf geliyor, dayanamıyor fiyuzata, ranteye dayanamıyor. Ondan sonra biz 20 dakika daha bekledi mi? Üm. Sub kaynağı yürküm, bürküm, bürküm, bütün vücud zikrikül oluyor. Ma, heva, nar, turak, bir de nefis, beş de o ikisi bir araya geldi mi latayif ve latayi aşere oluyor Mehmet'imiz. Ondan sonra nefis bak gelir, burak havalar gelir, başka mevsimi gelince denilir onlar. Ondan sonra, ra, demek ki birisi şeriat. Hiç ayrılmayacak Allah'ı, salih kulları, salih kulları, iki, iki, teslimi i teslim olacak, üç, rabıtada hiç ayrılmayacak kalp o zaman zikreder. Kalp zikrederse, kardeş, şeytan girebilir mi diyorum ben size? Tezirini lütfeyle ya Rabbi, Ya efendim, kalp zikir olursa ne dinmiyor yani Arapçala dinmiyormuş hoca diye orada bahane buldurma bana eş şeytanu yeltekenu kalbe ibni adam feiza kalbine şeytan girer Allah şerrinden muhafaza etsin bir feiza zekrallah hamse inde kalp zikir yaptın mı melekler oradan çıkarırlar kovalırlar Kıbrıs'tan bütün denize dökerler Rumları. Ama eğer zikri kalbi unutursa yeniden şeytan gelir oraya konur. Şimdi gözüne bakın da ben konuşmayı tatlı konuşayım. Burnunuzu yere dikmeyin Allah aşkına. Yahu. Burada iman, akıl, hayat, Efendim, sabır, tahammül, kanaat, tevekkül, tevazu, sehavet bu tarafta oturuyor, yarısını Kıbrıs'ın almış. Bu tarafta da şeytan, nefis, hırs, tamah, fukul, adamat, kev, rüya, süm'a, hıkıf. Ah, sayarsam sayarım ya, yoruluyor kafamın da onun için bu kadar sayıyorum eğer ibadeti gevşerdir de, düşman fırsat bulur da, ruh tarafını yıkarsa, o balip geldin mi, bütün şubeler, baksana size kendinize, dinleyenler sizin de kendinize haber veriyorum. Eğer şeytan hokmediyorsa, ırzın, namusun olduğu halde, aile onu elin, e, açık saçık kadınlarına gözüm akar akar giderse şeytanın şubesi oluyor göz o zaman kötü yerlere bakıyor kendimizi muhafaza edelim kulak ve iftira, isnat karşındaki televizyonu neyi böyle seyrediyor onları böyle dinliyorsa kulak şubesi elden çıkmış şeytanın eline geçmiş eğer dilin iftira, isna, gıybet falan konuşuyorsa dillerin şeytanın eline geçmiş. Ellerin hile eriyor, ayakların kötü geliyorsa şeytan ediyor ee, yardımcısı da başvekiline de nefis oluyor. Yine yıkıyorlar evini. Ee, kıstırıyorlar, koyuyorlar Müslümanları. Eğer iman galip geliyor, eğer akım galip geliyor. Eğer tevazu galip geliyor. Eğer e, sahadep galip geliyor, o taraf galip geliyorsa diğer tarafı yıkıyorlar. Gözün baktın mı? Şimdiki okuduğum Kur'an'da Estağfirullah bismillahi, ekrûnun Allah'a kıyamen ve qudân ve ala junûbihim ve tefekkürûne fi halqis semâvâti vel ard okunun ya Kur'an-ı Kerim'i orada Allah'ımız Allah'ı zikredin. Dinyenirken de Allah'ı düşünün. Fikir de zikir, zikir de Oturduğumuz yerden de Allah'ı zikredin. Ve cunubihim. Yatağımıza bir tarafa yattınız mı Allah? Allah diye abdestle yapın. abdestsiz hiç yapma. Uyku israf olur o zaman. Ondan sonra abdestle yaptın. Allah'a Allah der uyusan görürsen imanla ölüm o zaman. Demek ustağımızdan soruyorlar efendim din gelirken Allah letaiflerinizi çalıştırın da o diyesin diyor. Di gelirken de gelsin. Oturul kana çalıştırın da muhalifi fi edeb insanların yanında da Allah'a zikretsin içiniz mu sabahlar, annemi uyandırırmışmış babam, Şeyh Mustafa Efendi Hazretleri, hem buradan Kadri Tarikatı'nın halifesi, hem İstanbul'dan Nakşı Tarikatı'nın halifesi. Onun icazetine, Ömer, Ömer! Onun icazetine, Şeyh Mustafa Efendi yazıldı dedi, o şeyhı Ben onun ziyaretine gittim dedi, ustamız. Onun için büyük insanı Gece annem uyuyamaz, Neye uyuyamıyorum, kalbin gürültüsü beni uyandı diyor. Kalbi Allah'a zikrettiğimden, sıktığı azamın neyin menkıbasında, elle atmış diye uyuyamazmış kalbinin gürültüsünden. Allah şefaatine nail et ya Rabbi. Onun için adacım ve yettefekkerûne fî vel âvd, gözlerimiz diyor, eğer cikrin e, aklın bu güzel bakanların ne bakanı ne bakanı olacak şeytanın bakanı rıhta maftukun adalet ne olur da şeyin imamın ve aklın o, bakanları başbakanın yanında devlet bakanları ne olmazmıştı işte? onlar onlar e, sabır kanaat, tevekkül tevazu. Efendim, sehavet, sabır. mağarası dayaktan sahiptir yani çok Allah, kurban olduğum Allah hepimize e, ruh tarafını, iman tarafını, akıl tarafını galip getirsin, e, şeytanı, nefsi mağlub etsin inşallah. Ben size bir şeyde birçok şeyler çıkarıyorum, söylüyorum, bu hep rahmutadan oldu. Şimdi sekizindisi neymiş efendim? Salih kimselere lazım olan kebayirden, sagayirden içtinap etmek. Büyük günahlardan bilhassa küçük günahlarda Allah'ın yanında büyük. Az günahı az sanma, kime karşı ona bak. Az nimeti az sanma, kimden geldi ona bak. Gelen adamın şekerinin ucundan acıgıstırınca kalpte bir şey kalıyor mu? Kudurat kalıyor mu? Geçiyor, geliyor, intıbaz, ölüp geliyor. Eee sana Sultan-ı Efendimiz hayatta olsaydı da şu iki hurmayı plan ümmetime bir dese tabıma mıydın kendini? Yerden yere çalardın keyfinden. <gülüyor> Peygamberimiz bana hurma göndermiş. Bu verdiği ni'metler hep Allah'ın ni'meti. Az ni'meti assanma kimden geldi ona bak. Az günahı assanma kime karşı ona bak. Allah'a karşı olunca günahı sahayir de kebair gibi oluyor. Ümmetim üzerine mala yami'den korkarım ben diyor Peygamberimiz. Onun için kardeşlerim her günahdan sakınalım. Çünkü zehri içip de kopuşmayalım. Ya yetişir ya yetişmez Kız, rapor gör bizi zehir Günahlar hep zehirdir Ondan sonra daha Telkin olman zikir Fikir Ahd-ı misafi icraya gayret Eylemektir Bunlara gayret edelim İnşallah da Rabbimiz Bizlerden razı olsun İnşallah Onun için kardeşlerim Ne kadar geçsem tükenmeyecek Evet şey e, bu dereceye ne ile nail oldum ya Abdülkadir Kehlan'ı Duyurdu ki biz bu dereceyi e, geceleri kıyam gündüzleri sıyamla geceleri sabahlar namaz kılmayla, gündüz akşamlar oruç tutmayla, deraset-i ilm ilim tahsiliyle o dereceye gelmedik, ne ile geldiniz ya? Kerem ve saha ile herkese ikram ettik, sahaveti gösterdik, yeniler içtiler, ondan sonra dua ettiler, gittiler, Allah'ımız bana sahavet lütfetti ve Kerem ve saha ikisi de öyle iki, iki, bir oldu, ikincisi İkincisi, tevazu olan. Tevazu olan. Hiç kendini kimseden yüksek göremezim ki tevazu olunca. Herkesin ayağının altında ben oldum. Şimdi, kardeşlerimizin böyle geç yavrulara bile ayaklarımızın sefer diye konuşup ama neye öyle diyorum ben. Ne bileyim, hep ayağımızın altındayım sanırım diyorum. Bakın bunu bana lütfetti, ihsan buyurdu bu hali bana. Ne? Tevazu, Allah ihsan buyurdu. Şuraya Ömer Bey oturdu da, sen ne diyorsun Ancak'ın efendi? Ben hiç yok gibiyim, benden daha aciz, benden hakir, benden fakir. Benim gibi düşkün, benim gibi şaşkın bir insanı bilmiyorum ki. Fena oldu, fena oldu bu Bilmiyorum ne? Fena olduğu da bilmiyor. Vaka olduğu da bilmiyor. Nikavda olduğu da bilmiyor. Hiçbirisini bilemiyor. Onun için illerin bir cüaya niye canı sıkılır? sıkınız? Bize de anneniz, bacımın evlilik etmedi bu sene. Meğerime bandı malı Ali Efendi var. Benim öz dostum. Yanına gittin mi hiç? Bir de giderse elini ayağını öper. Öyle kardeşim Allah'ımız bize e, tevazu lütfetti. Ben diyor Kerem ve Sahay'la bir de tevazuyla, üçüncüsü neyle? Selamet-i sabrı'la vasıl oldum. O makama bunlar beni vasıl etti. Hani okudum, ibaret ettim. Hepsini yaptım ama aslında amilleri bu üç şey. Gözete bildim mi? Oradan anlarsın oraya varıp dinlerken, dinlerken inşallah alabildiyse samimiz ondan sonra bu hal geldi. Sahabet ile, kerem ile dünya muhabbeti içinden çıktı gitti. Kullfet dünya reesi kulle hatı yediğer mi bre yavrum? Kardeşlerim, cemaat, oradaki dinleyen müstazlar, Allah'ın rahatsızı dua duadan unutmayın. Bir, demek ki insan sakî oldun mu, biriktiremiyor ki, biriktirdiğinde misafir yiyor diyemiyor, geçen rüya olmasın, rüya olmasın. Fahiy ee, Hocamız geldi onlarla, dedim, etme Allah'a Yok, Peygamberimizden beri misafirlerine mal kesmek, O'nun malın yerine cehennemdeki yanacan yeri söyüldür dedi ebaiyyum ey ben ansarı halidik zeyd Resulullah gelince canlar kesmedin mi sıt diye falsa da çok yani fanlası gider gibi sızbilecek şimdi Yani kendimi çok zapt ediyorum diyor deli söyler deli söyler iyi başıma biriktiler sözler ne yapayım hangisini söylerse yavrum ondan sonra Aa, demek ki tevâsulla da Kerem ve dünya muhabbeti koydu gitti kalbimde. Sür çıkar ya, yar dilden ta tecelli ede hak, padişah konmaz seraya, hana mamur olmadan, kalp mamur olmadan tecelliler olmaz ki. Yolun o yalan devayı, gel ortaya, o silahı temiz et, gömür evini dost gelecek, kolturma. el galbi beytullah orası. Onun için tevazu ile böyle bir hale geldim ki, Allah'ın herkese benden iyi gördüm, üçüncüsü de, üçüncüsü selameti sabrıla da, bütün ahlakı zemime gitti içimden. Ahlata habide gendı, tahilidim. Çıkmış tahilik yerine sahadet gendı kondu. Yani dinici istifa, istifa verdim ama yerine getirilmiyor. Nokalar büyülüyor Böyle hep istifaf verdi. Şimdi kötü ahlaklar yerine hepsi geldi kondu. Onunla da bu derece yarattım beni irtibat. Sallim ve ve barik. Anla eşrafı Hacı Hasan Efendi Kutlu e ses ruhu Hazretleri'nin kendi sesinden kalemdardan sohbetler sona erdi.